Günaydın. Haftalardır gündemden düşmeyen Gezi Parkı dirilişlerinin yansımaları imza kampanyalarında devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Gezi Parkı dirilişi ile Taksim'de başlayan eylemler başta Ankara, İzmir, Antakya olmak üzere yurdun dört bir yanına yayılmıştı. Halk tıpkı İstanbul'da olduğu gibi pek çok şehirde sokaklara döküldü. 1 Haziran 2013 Cumartesi günü Ankara'da diğer insanlar gibi hak ve özgürlüklerini savunmak için sokakta bulunan Ethem Sarısülük başından vurularak yaşamını yitirmişti. Taksim Dayanışması platformu kayıplarımızı almak, taleplerimizi tekrar hatırlatmak ve hala bugün Mersin'de, Ankara'da ve tüm Türkiye'de yaşanan şiddeti kınamak üzere Cumartesi günü saat 19'da karanfillerimizle Taksim Meydanı'nda buluşuyoruz diyerek yaptığı açıklama ile herkesi Gezi Parkı dirilişi sırasında hayatını kaybedenleri almak için Taksim'e davet etmişti. direnişin 21. gününde sükunete kavuşan sokaklar ve şehrin dört bir yanında parklarda gerçekleşen forumlar Yeniköy dışında sorunsuz devam ederken cumartesi günü ölenleri anmak için bir araya gelen insanlar tekrar polis müdahalesiyle karşılaştı. Bugün ilk haberimizin konusu yaşanan müdahale değil fakat anma töreninde anılan Etem Sarısülük. Galip Fırat tarafından başlatılan kampanyanın muhatapları Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ankara Valiliği. Kampanyanın talebi ise Etem Sarısülük'ü vurduğu iddia edilen polisin gerekli ve hak ettiği cezayı alması. Galip Fırat kampanyasının amacını şöyle açıklıyor: Özgürlük, hak, hukuk ve adalet için çıkmış olduğumuz bu yolda, bizim artık şehidimiz olan kardeşimizin hakkını iade etmek ve insanlık adına vazifemizi üstlenmek için diyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org/taksim-etem adresinde. Sıradaki kampanyamız Ankara'da Şölen Şen tarafından başlatılmış. Muhatapları ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Hükümet ve milletvekilleri talebi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim barajının yüzde üçe düşürülerek barajlarla aynı zamanda yapılan bilgisayarlı sayımında kaldırılması. Şölen yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşturulması için sağlıklı bir seçimin şart olduğunu düşünüyorsanız destekleyin diyerek bizleri kampanyasına çağırıyor. Şölen Şen, kampanyası hakkında daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz taksim seçim barajı adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki haberimiz ise eğitimle ilgili. Furkan Aykaç tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü. Kampanyanın talebi ise 1.8 barajına takılan öğrenciler için ek bütünleme sınavı getirilmesi. Furkan diyor ki, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencinin ailesinin ortalama masrafı 7500 lira civarındadır. 1.8 barajına takılan her öğrencinin ailesi bu durumu karşılayabilecek güçte değildir ve bu durumu mutlaka çözümü olması gerekir. Yapılabiliyorsa 1.8 barajı kaldırılsın ya da 1.8 barajına takılan öğrenciler için yeni sınavlar düzenlensin. Çalışarak bu sorunu hep beraber çözelim diyor kampanya hakkında detaylı bilgi için change.org/ktu bütünleme adresini ziyaret edebilirsiniz. Yine eğitimle ilgili bir benzer kampanya var. Bu kampanyanın muhatabı da bu sefer Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Sayış Cengiz tarafından başlatılan kampanyanın talebi mezuniyet şansı olan öğrenci için 3 ders sınavının açılması. Eğitimin zor olduğu ve derslerin yıllık olduğu bir fakültede 3 veya daha az dersten kalan öğrencileri mezun olmak için bir yıl daha bekletmek hem öğrenciye hem fakülteye büyük bir külfettir diyen Salih bu nedenle kampanya destek verilmesi gerektiğini söylüyor. Salih'in başlattığı imza kampanyası hakkında detaylı bilgi de change.org/taksim hukuk 3 ders adresinde. Bir kampanya da Elvan Solmaz tarafından başlatılmış. Talebi ise Kadıköy Meydan projesinin iptal edilmesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Meydan Projesi ve Haydarpaşa Garı için dilekçe verilerek karşı çıkan insanlar dinlenmedi. Ve projenin ilk adımı olan Haydarpaşa tren garını otel yapma yolunda adımlar attı. Hatta sorulmadan, yerel belediyelerin dahi fikri alınmadan gerçekleştirilen bir proje var ortada. Haydarpaşa gar ve çevresi bir yana tüm rıhtımda yeniden biçimlendiriliyor. Planda dev ağaçsız beton alanlar var. Meydanda ki 1978 yılında halkın parasıyla yerel belediye tarafından yaptırılmış Atatürk heykeli de kaldırılıyor. Üçüncü derece sit alanı olan Kuşdili Çayırı içinse AVM projesi yapılıyor. Kadıköy Belediyesi bu planın iptali için dava açmış halen sürmekte. Sonuçlanıncaya kadar da para döndürmeye yani iş parkı olarak kalmaya devam edecek diyor Elvan Solmaz. İmar planı için yer alan plan notlarında planlama alanının Aktif yeşil ve açık yeşil olarak ayrı, ayrıldığını göz söylüyor. Neredeyse tümüne yapılaşma karar getirilmiş bu durumda. Bu alanların altlarında yer alan otopark çarşı ve geçişler düzenlenmiş. Bunun yanı sıra Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çekmeköy'e, Tarihi Marmara Üniversitesi de Maltepe'ye taşınıyor ki o binanın başına neler geleceği konusunda henüz bir fikir yok. Bu proje için dava açıldı. Davada yürütmeyi durdurma ve idari işlemlerin iptal edilmesi talep edildi diyor ve davanın dilekçesi gerekçesi olarak kamu yararı gözetilmediği ve tarihi yapıya ait planın emlak yatırımları gözetilerek değiştirdiği belirtildiğini söylüyor kendisi. Kampanya hakkında detaylı bilgi için changeorg Kadıköy adresini ziyaret edebilirsiniz. Buradaki şehirleşme konusunda İstanbul'un sancıları her alanda devam ediyor. Günün son kampanyası Ulusal Down Sendromu Derneği tarafından başlatılmış. Kampanyanın muhatabı ise Sağlık Bakanı Mehmet Müezinoğlu. ise yeni doğan Down sendromlu bebeklere eğitim için heyet raporu verilmesi. Bilindiği üzere ücretsiz rehabilitasyondan ve engellilere tanınan diğer bazı haklardan yararlanabilmek için Down Sendromlu çocuklara önce hastanelerden engel durumunu belirten kurul raporu verilmesi gerekiyor. Bu kurul raporu olmadan rehberlik araştırma merkezlerine başvurup ücretsiz rehabilitasyon hakkından yararlanamıyorlar. Down sendromlu çocuklarda farklı derecelerde olmak üzere kas zayıflığı ve eklem gevşekliği olduğu için doğar doğmaz en geç bir ay içerisinde fizik tedavi desteği almaları çok önemli. Bu çocukların motor gelişimleri belirtilen sebeplerden dolayı yavaş olduğundan baş tutmaları 5 aya kadar yürümeleri 3 yaşa kadar uzayabilmektedir. Erken ve sürekli fizik tedavi ile bu süreler kısalmakta ve ileri dönemde yaşanan duruş bozuklukları, yürüyüş bozuklukları gibi sorunları ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca bireysel eğitime de en kısa sürede başlanması tüm dünya otoriteleri tarafından gerekli görünmektedir. Bu yaşlarda başlanan ve tüm yaşam boyunca devam eden eğitimler Down sendromlu bireylerin yaşam kalitesini belirgin şekilde arttırmaktadır diyen dernek. Türkiye'deki durumu ise şöyle anlatıyor. Maalesef tüm Türkiye'de 0-1 yaş grubu bebeklere hastaneler tarafından rapor verilmemektedir. Doktorların inisiyatifiyle ailelere 3 yaşından önce eğitime gerek yok diyerek hatalı yönlendirmeler de yapıldığını, ailenin bu haktan mahrum edilerek çocukların yaşam kalitesinde kayıplara sebep verildiğini derneğimizce sıkça yapılan şikayetlerde görüyoruz. Tedavi edilemeyen, bugünden yarına değişmeyecek ve teşhisin %100 kesin olarak yapılabildiği genetik bir anomali için gerekli raporun daha bebek hastaneden taburcu bile edilmeden verilebileceğine inanıyoruz. Verilen raporların çoğu İki yıl geçerli olarak verilmekte. Down sendromlu bireyler her iki yılda bir yaklaşık iki ay süren süreçten geçerek rapor alabilmektedir. Bu yüzden verilen raporların sürekli olması gerektiğine inanıyoruz diyorlar haklı olarak. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org taksim Down sendromu adresinde bulabilirsiniz. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Yusufan Uygar Özdemir.